1818, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in geçmişte yaptığı bir dua sebebiyle bir kabilenin ölüleri üzerine yağmur yağması, evet, Ensar'dan bir grup hakkında daha önce Hazreti Peygamber dua etmişti, onlardan birisi ölürse bir bulut gelir, onun kabrini sulardı, onların bir mevlaları öldü, Müslümanlar, bakalım Resulullah'ın, kavmin azadlısı, kavimdendir, dediği doğru mudur, dediler, o defnedildikten sonra bir bulut geldi ve onun kabrine yağmur yağdı.